Eğer Osmanlı'nın üzenginin üzengisini öpmeye sıra bulursa, döndüğü zaman dudaklarımı ziyaret edin derlerdi. Şimdi, vay, hey yüce Allahım, hey yüce Allahım, hey yüce Allahım, hey. Mutlak müminler konuşuyoruz ve hal ediyoruz ve aziz cemaat muhterem konyalılar bütün konuşmalarımızdan bir tek gayemiz var şu vatan cennet olsun şu millet cennetlik millet haline gelsin bir tek derdimiz bu ben bu konuşmalarından maaş da almıyorum muhterem müslümanlar Fahri evimde şu kadar bin cilt kitap da var 50 yıllık hayatım kitapların gölgesinde geçmiştir bayağı kaldığım yerinde havası pek güzel elhamdülillahi teala oturup orada keyfimi çattırabilirim tamam mı çayımı demler istiratıma bakarım hayır her hafta huzurunuzdayım ter döküyorum niçin mi 47. senedir kürsüdeyim 47. senedir kürsüdeyim niçin mi şu milletin evladını melek haslet hale nasıl getirebilirim melek haslet hale nasıl getirebilirim hapishaneleri boş bir vatan istiyorum mahkemeleri boş bir memleket istiyorum 60 milyonda 60 serede 6 kişinin suç işlemeyeceği bir cemiyet istiyorum muhterem Müslümanlar. Yok hocam ben seni bilirim, senin daha istediklerin var. Doğru söyledin. Meyhanesiz bir memleket isterim. Kerhanesiz bir memleket isterim. Bağışlayın beni, orospusuz bir memleket isterim. Evlerde ve hanelerde ve can caddelerde buram buram iffet, ahlak, terbiye, yüksek hasletler kokan cennet gibi bir vatan, bir toprak isterim muhterem Müslümanlar. Her haliyle, her haliyle Akif'in, kim bu cennet vatanın uğruna Olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda diyor ya. Sık sık okuyoruz. Öyle bir vatan. Evet. Herkes birbirinden emin. Bir memleket muhterem Müslümanlar. Herkes birbirinden emin. Dedemin devrini bilirim ben. Muhterem Müslümanlar. Benden yaşlı olanlarınız var. Dedemin devrini bilirim ben. Bir kapı açık kalmışsa... Bir kapı açık kalmışsa, dedem oradan geçerken içeriye bakmadan başını böyle çevirir, o kapıyı örter geçerdi. Ninem, ninem, sabahleyin eskiden evlerde su yoktu muhterem Müslümanlar, çeşme evlerde yoktu, mahallelerde çeşmeler vardı biliyorsunuz, bütün Konya böyleydi. Karşıdaki çeşmeden su dolduracak, kapıdan örtüsünü güzelce almış çıkacak. Bakıyor şuradan bir Müslüman erkek, bir mümin geliyor, dükkanına gidiyor. Sabahleyin nasibini keserim diye, geri çekilir kapısının gerisine. O efendi ta ki kapının önünden ileriye geçinceye kadar önünü kesmez. Muhterem Müslümanlar. Ve hâkezâ ve hâkezâ Fahri kâinat Fahri kâinat Yanında Ebu Hureyre Medine pazarında alışveriş yapıyor Peygamber Efendimiz diyor bir entari Uzun bir don satın aldı Gümüş verdi diyor Satıcıya Satıcıya Tart bunu hakkını al Terazinin senden tarafını ağır tart dedi diyor Peygamber Efendimiz. Terazinin Senden tarafı ağır olsun diye tembih etti diyor Peygamber Efendimiz. Adamcağız Tartıp hakkını aldıktan sonra Yanındakine soruyor Peygamber Efendimiz'in Cenab-ı Ebu Hureyre'ye Kim bu zat? Ben hayatımda Medine çarşısında daha böyle diyen insanlar rastlamadım. İslam Medine'ye yeni intikal etti ya hicret buyurdular peygamber efendimiz. E, tanımıyor musun bu İslam peygamberi? Muhterem Müslümanlar yetik maliymiş meğer, ömür boyu hidayet arıyormuş meğer, eşya ve metaın üzerinden böyle uçar kuş gibi atlıyor. Peygamber efendimizin mübarek ayaklarına kapanmak istiyor. Allah'ın Resulü hayır, hayır buyuruyorlar, hayır. Hurmet ve saygıda ifrata kaçmayınız. Hurmet ve saygıda ifrata kaçmayınız. Ben Allah'ın kulu ve Rasulüyüm buyuruyorlar. Ben Allah'ın kulu ve Rasulüyüm buyuruyorlar. Muhterem Müslümanlar, yani çarşılar böyle olacak, pazarlar böyle olacak. Miras taksiminde, miras taksiminde, kardeş kardeşe, abime daha çok verin o evlidir diyecek. O biri de, Delikanlı kardeşim daha evlenme masrafına muhtaçtır. Ona daha çok verin diyecek. Mesela bir miras taksimi. Muhterem Müslümanlar, isterseniz burada bir latif ifade edeyim size. Söz uz uzuyor ve mutlaka mevzuu yarım kalıyor ama muhterem Müslümanlar sohbet ediyoruz. Evet. İstanbul'un fethinde İstanbul'un fethinde henüz karar verilecek. Akşemseddin Hazretleriyle Cenab-ı Fatih 21 yaşında. Oğlum diyor Arif Nihat Asya, oğlum niçin oyunda oynaştasın, sen de İstanbul'u fethedecek yaştasın diyor. Ya, ya, ya, Müslümanlar yavrularınızı şuurlu yetiştiriniz. Allah'ınızın aşkına diyorum. İstanbul'un burçlarını yıkan Yerine minareler ve mabetler ve kubbeler diken Koca Fatih Çağ kapayıp çağ açan Ya hocam Hiç mi biz bir şey yapmadık yani bak biz de çağ kapatıp çağ açıyoruz işte Hem de ne çağlar açıyoruz kanalca son patlar gibi Ya eğer tutunuz da İstanbul sokak sokaklarını kana boyayıncaya kadar ne harikalar yaratıyoruz. Görsene hocam işte ya. Bizi hiç görmüyorsun be. Hep de Osmanlı'dan bahsediyorsun. İslam tarihinden bahsediyorsun. <gülüyor> Muhterem müminler ben müminim. Hamd ediyorum. Yani sizler benim öz ve öz kardeşlerim. Beni, bedenimde ruhum mesabesindesiniz tamam mı? Hepiniz ayrı ayrı Akif'in dediği gibi benim kardeşlerimsiniz. Ben müminim. Kıyamet sabahına kadar ölçüm Kur'an ve İslam ve Sünnettir benim. Bunun dışında, bunun dışında herhangi bir lokmayı yutmam muhterem müminler. Öyle büyük laflar. Medeniyetten falandan falandan bahisler yok. Garba şöyle olursa Amerika böyle derse lafları filan hayır. Benim ölç ölçülerim arşidir, İslamidir, en açık manada insanidir, muhterem mütevemmidiler. Tamam mı? Şimdi kalkmış falan kişi ciyak ciyak Avrupa'dan şikayet ediyor. Bosna Hersek meydanda diyor. Avrupalı medeniyetin beşiğinde yaşadığı halde Şöyle kan dökülmesine, böyle yuva yıkılmasına 80 bin hatunun ırzına geçilmesine Şu kadar yüz bin insanın kanlar içerisinde can vermesine Masum yavruların Beşiklerde süngülenmesine göz yumuyor diyor <gülüyor> Şikayet hakkın yok senin Köleliğe evvelden söz verdin çünkü Şikayet hakkın yok senin mümin kardeş ya, ya, Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinden niyaz ediyoruz. Rabbimiz bu memleketin evladını tepeden tırnağa ilim ve marifetle dolu olarak lütfesinde de geleceğimiz bugünümüzden hayırlı olsun diye bekliyoruz inşallah. Yarınımız bugünümüzden hayırlı olsun. Hatırlayacaksınız muhterem müminler ben geçen sene Hacca Hicaz'a giderken Kasım ayında son dersimde bu küsiden size şöyle demiştim hatırlayacaksınız 40 o güne göre 46'ydı 46 senedir hep ah dedik Müslümanlar dua edin de ölmeden bir de oh diyelim de öyle ölelim inşallah ya. Arz üzerine, arz üzerine yaslar bitmiş, sancılar dinmiş, kan davaları kalkmış. Fahri kainatın Arafat Vadisi'nde bütün kan davaları ve faizler, ribalar, buna benzeyen şeyler ayağımın altındadır buyurduğu gibi her şey son bulmuş. insanlar birbirleriyle melekçesine kardeş olmuşlar. Böyle bir dünyayı görelim Ondan sonra ölelim inşallah Bir oh diyelim inşallah Ama böyle olması Muhterem Müslümanlar Bize bağlı tabii. Biz olacağız evvela Fertler olursa aileler olacak Aileler olursa mahalleler olacak Mahalleler olursa şehirler olacak Şehirler olursa vatan ol Vatan satı kurtulacak Ve ondan sonra Cennet vatanın neşesi Aynen cennetten gelen kokularla böyle buram buram iffetle yüksek ahlak tutacak muhteremimler o da neslin yetişmesine bağlı davasına bağlı çelik pençeli Necip Fazıl'ın dediği gibi var mısınız denildiği zaman zerre kadar ürpermeden ben varım diyecek milyon varlık bir nesil ümitliyiz muhteremimler ümitliyiz ya Şimdi, <gülüyor> Muhterem Müslümanlar Kapı Camii Muhterem Cemaatı, şu sesleri size söylüyorum ya, ben çok tehlikeliyim, hiç sormayın. Sisteme karşı ben çok tehlikeliyim. Üniversite kızlarımızı satan Ermeni Manukyan bile ödüllendirmeye, madalya takmaya layık bir vatandaş da ben bunu söylemekle çok tehlikeliyim, hiç sormayın Muhterem Müslümanlar. ya Kur'an böyle diyor. Kul hel la ya'lemun. yetezekkeru Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu Muhammed'im? Söyle ümmetine. Bunu ancak akıl sahipleri, izan sahipleri, izan, irfan sahipleri idrak eder. Diğer ayet-i kerimeden muhterem Müslümanlar. İnnemâ yakşallâhe min ibadihi ulemâ innama yahsha Allahu min ibadihi ulema Allah'tan ancak alimler korkarlar muhterem müslümanlar. Çünkü Allah'ı en çok bilenler alimlerdir. En çok korkanlar da yine onlardır. Şu halde Allah'tan korkmamak nereden geliyormuş muhterem müslümanlar? İslami cehaletten. Dini bilmiyor, nizamı bilmiyor, Kur'an'ı bilmiyor. İlahi kudret ve celali bilmiyor, ilahi azabı bilmiyor, Cenab-ı Hakk'ın kahrını bilmiyor, bilmediği için bu cehlil içerisinde Allah da korkulacak şey mi diyor. Ya muhterem Müslümanlar, biri dün öldü muhterem müminler, hayatı boyu Allah'a ilan ilanı harp edenlerden biri dün öldü. yazık bu. Aptal Müslümanlara şaşıyorum diyor. Dünyada inanılacak şey kalmadı da Allah mı kaldı inanılacak diyor. Ya muhterem Müslümanlar. Ateist mi diyorlar, ne diyorlar onlara? Yani maneviyatı topyekun, bilkülliye inkar, beni ben yarattım diyen kişiler, muhterem Müslümanlar. Ya. Ya. Ya. Bu kadarla kalsa, hadi Allah belanı vermiş senin, bu halinle yaşayıp bu halinle geber git diye Fakat muhterem Müslümanlar, ömür boyu da mukaddesat ve dinimize saldırmışlardır ve saldırmaktadırlar hala. Ömür boyu. Devamlı Müslümanların aleyhinde. Ya! Aman hocam sakın ileride gitme ha! o adam şöyle mütefekkirdi böyle şairdi şöyle yazardı neler yaptı neler ya 80 sene milletin mukaddesatına söverek geldi öyle boş bir adam değil tabi bir şey demiyoruz muhterem müslümanlar da Rabbimiz bu necip milletin evladını boşa götürtmesin inşallah ya. Yahudi Muhterem Müslümanlar Yahudi hem vurur çarşı ortasında hem de bana vurdular diye çığlığı basarmış. Yahudi ahlakı. Çarşı'nın ortasında hem vurur birisine hem de bana vurdular diye feryadı basarmış. Ömürleri böyle geçmiş. Hem bu vatanın sayısız nimetleriyle perverde hem de gömülü kabirdeki asil dedemden tutunuz da Kızımın başörtüsüne varıncaya kadar inandığımız her şeyin aleyhinde söylenmeyecek her şeyi söylemişlerdir muhterem Müslümanlar. Ama şimdi, şimdi Allah'ın huzurunda muhterem müminler, evet değişmeyen netice, ölümü yaklaşınca öyle diyor, sarıktan nefret ederim imam gelip sakın benim bir şeyime dokunmasın diyor. Dini herhangi bir merasim de istemiyorum diyor. Evet, muhterem Müslümanlar. Cami önüne filan kat'iyetle beni götürürüz demeyin diyor. Bu hakede, bu hakede, Muhterem Müslümanlar, ya şimdi yüce yaratıcının huzuruna döndü. Evet. Bunları niye söylüyorum muhterem Müslümanlar? Fatebiru yaul el-efsar. Eskiden mahkeme koridorlarında bu ayet-i kerime yazılıymış. Bismillahirrahmanirrahim. Fatebiru ya illebsar. Elinde bu kafla suçluyu jandarma veya polis getiriyor mahkemeye ya. Ayette cenaba bakılıyor ki ey göz sahipleri bakın da ibret alın demek. Bakın da ibret alın. Yani siz de suç işleyerek böyle hakimin önüne gelmeyin. Ali insanlar olun, yüce insanlar olun. Daima iyilik edin. Suçlu olarak Ayağınız, eliniz zincirli böyle yerlere gelmeyin demek manasına ben de muhterem müminler فَاْتَبِرُوا يَا ülil ebsar diyorum. Şu halde Allah'tan en çok korkanlar kimler diyor Kur'an-ı Kerim? İlim sahipleri. Gerçekten ilim sahibi ise eğer اِنَّمَا يَحْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَانِ Muhterem Müslümanlar İmam-ı Azam Hazretlerini Halife Mansur baş kadılığa, hakim mahkemeyi şeriat reisliğine çağırıyor. İmam-ı Azam Hazretlerini Halife Mansur baş kadılığa, şeriat mahkemesi başkanlığına, reisliğine çağırıyor. İmam-ı Azam Hazretleri devrenin en alim insanı olduğu halde hayır diyor. Çünkü belki hissime malûb olarak bir kimsenin Susam danesi kadar hakkını bir başkasına geçirebilirim. Mahşerde Rabbimden korkarım, diyor. Ya muhteremmiler, İmam-ı Azam. Geçen dersimde bazı hasletlerini söylemiştim. İlaveten söylüyorum. 55 defa hac etmiş. Yürüyerek alevlerle yanan çöllerden geçerek 55 defa hac etmiş 100 defa Rabbisini rüyada görmüş. 100 defa Rabbimi rüyada gördüm diyor. İbn Abidine bakınız. Ali Kahri'nin Fıkı Ekber şerhine rüyada ru'yet bahsine bakınız hocalar, hocaefendiler. Evet. 99 defa Rabbimi rüyada gördüm. Her seferinde imanım için teminat istiyorum Rabbim dedim diyor. Korkuya bakın. İmam-ı Azam böyle diyor. 99 defa Rabbimi rüyada gördüm. Her seferinde gülerek ve imanımla ölmek için teminat istiyorum Rabbim dedim diyor. Yüzüncü defa tekrar gördüm. Yine böyle iltica ettim Mevlam'a. Erbabının malumu, rüyada görüşler, fahri kainatın miraçta gördüğü gibi değil, müşahede kalbiyedir. Bakınız aka kitaplarına, müşahedeyi kalbiyedir. Kalbin ilahi tecelliyata açık olması ve onunla Cenab-ı Hakk'ın tecelliyatıyla zevkiyat olmasıdır. Rabbim gönüllerimizi imam Azamların ruhani hayatına aç ya Rabbi diyorum. Ya Rabbi imanıma teminat istiyorum deyince İmam-ı Azam, Ya İmam her gün sabah namazının sünnetiyle farzı arasında bu tesbihi yüz defa oku. Kim sabah namazının farzıyla sünneti arasında bu tesbihi yüz defa okursa, imanla ölür, imanının sigortasıdır, garantisidir, teminatıdır buyuruyor Cenab-ı Hak. İmam-ı Altı cilt İbn Abid'in, birinci cilt, baş kısım, müştehitlerin tercübe hal bahsine bakarsanız orada göreceksiniz. Sübhane'l-ebediyyil-ebed, Sübhane'l-vahidil-ahad, Sübhane'l-ferd-i-samed, semai sübhanel bi gayr amad, bi-gayr-i-amed, Sübhane'l-sübhane'l-men-besat-al-arzu ala ma'in-camad, Sübhane'l-men-halakal-halka fe-ahsahum-adad, Sübhane'l-men-kasem-el-erzaqa ve-lem-yense-ahad, Subhanallazi lam yetakhiz sahibatan ve la velad. Subhanallazi lam yalid ve lam yulad ve lam yekul lahu Sonradan ilave edilmiştir ilim kitaplarımızda. Subhanen men Hazreti Musaaley selamdan geliyor burası da. Subhanemen yarani ve ya'rifu makani ve yerzukuni ve la yensani. Evet bu da ilave ediliyor sonuna. Bir kimse bu tesbihi Cenab-ı Hak İmam-ı Azam kuluna talim ediyor rüyada. Farzla, sabah namazının sünnetiyle farz arasında yüz defa okursa. Şimdi ömürler kısa, meşgaleler çok muhterem Müslümanlar. Yüz defa okumaya kimsenin sabrı tahammülü yok. Onun için ben diyorum ki, gelin ezberleyin, on defa okuyun inşallahu teala. Tamam mı? Çünkü meşgaleli bir dünyada yaşıyoruz. İmam-ı Azam'ın tesbihihatı muhterem dinimler. Bu neşe sahip büyük insan Allah'tan ancak alimler korkar diyor ya Kur'an-ı Kerim inna ma min ibadihi'l ulema. Muhterem Müslümanlar Kadılığı kabul etmeyince Halife Mansur zindana atın İmamu diyor. Zindana atın. İşkenceye başlıyorlar. Kadılığı kabul ediyor ediyor musun ya imam? Etmiyorum diyor. İşkenceye devam. Her gün kamçı vuruyorlar. İmam-ı Azam hümam Akdem Hazretleri zindanda, zindan bahçesinde kamçılar altında ruhunu Mevlasına teslim etmiş, kadılığı kabul etmemiştir. Ya muhterem Müslümanlar. Allah Resulü'nün de Allah Resulü'nün de şöyle bir hadis-i şerifi var. اَنَا عَلَمُكُمْ بِاللّٰهُ وَاَحْشَاكُمْ مِنْهُ اَنَا عَلَمُكُمْ ve وَاَحْشَاكُمْ مِنْهُ Ben Allah'ı en çok bileninizim ve Allah'tan en çok korkanınızım diyor Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz. Allah'ı en çok bileninizim, onun için Allah'tan en çok korkanınızım buyuruyorlar. Muhterem Müslümanlar, Şemai kitaplarına bakınız. Gece namazlarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri gece namazlarında sautinden, sadrinden inilti gelirdi. Teheccüt kılarken sadrinden 100 mu'min sautuhi azizun ke azizil mirjal boş çömleğin iniltisi gibi Resulullah'ın sadrinden haşyetullah ve havf ilahiden inilti gelirdi. Sen neredesin mümin kardeşim? senle ben, kendimize bir soralım bakalım. Resulullah'ın yaşantısı ve hayatı, onun hali ve ahlakı, onun Rabbisiyle olan münasebetleri muhterem Müslümanlar, bir de bizim yaşantımız. Aa, hocam, bizim öyle teheccüde, sadir iniltisine falan zaten vaktimiz yok. Televizyonu açıyoruz, hatun çayı demliyor, gece yarlarına kadar televizyonu seyrediyoruz, sonra da Uykumuz gelirse bizi yatağımıza şöyle çekiveriyorlar. Yaz gününde imamların çoğu camide yok mihrapta sabah namazında. Ya. Yaz gününde imamların çoğu sabah namazında mihrapta yok. Niçin? Televizyon oturum seyretti, panel seyretti, falan seyretti, falan seyretti. Onun için İmam Efendi Sabahleyin vazifede yok. Bazı mescitlerde ezan da okunmuyor mahalle mescitlerinde muhterem Müslümanlar. Çaresi ne bunun? Allah'ı çok bilmek, Allah'ı iyi bilmek, nafi, menfaat verici ilim tahsil etmek, ilim ve ilfan nuruyla aydınlanmak ve nurlanmak. Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'de ilme dair bir ayet daha okuyayım. Çünkü gelecek cumada artık ilimden bahsedecek değilim muhterem Müslümanlar. Yoksa, yoksa, İslam'da ilmin fazileti bir senenin cumalarında bitmez muhterem Müslümanlar. Konuşacak olsak, Allah şahit ki bir senenin cumaları sadece İslam'da ilmin faziletinden söz açsak bitmez muhterem İslam ve ilim. Sure-i Mücadele, 2. sayfanın en son ayeti, Cenab-ı Hak böyle buyuruyorlar, ya eyhellezine amenu iza qilalakum tafassahu fil majalisi fafsahu yefsahillahu lakum wa iza qilanshuzu fanshuzu yerfaillahu allazina amenu minkum wallazina utul ilma darajat muhtaram Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak Celle hazretleri böyle buyuruyor Ey iman edenler meclislerde size yer verin denildiği zaman açılı verin denildiği zaman açılı veriniz Yakın kavimlerden ilim adamları gelmişti muhterem Müslümanlar. Yakın kavimlerden Medine'ye ilim adamları gelmişti. Peygamberimiz Zişan Efendimiz sallallahu Hazretleri onlar karşıdan gelirken şöyle önünde oturanlara doğru baktılar. İstediler ki önünden bir yer daha Dahil gözünü ayırmak istemiyor, devinmediler. Sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz siz siz siz şöyle kalkın misafirlerimize yer verin buyurdular misafirler gelip oturdular onun üzerine Cenab-ı Cenab Cebrail geliyor ve bu ayet kerimeyi getiriyor ey iman edenler meclislerde size yer verin denildiği zaman Resulullah'ın işaretiyle yer veriveriniz size kalkınız şurayı boşaltınız denildiği zaman kalkınız orayı boşaltıveriniz gelen misafire gelen ilim adamına ikramda bulunuz mülterim Müslümanlar Cenab-ı Hak devam ederek يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ minkum, ve وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ Allah sizden iman edenleri âli kılar, yükseltir. Fakat içinizdeki ilim erbabı, ilim ashabı için, ilim adamları için cennette ayrı derece ve makamlar vardır. Mümin âlidir, mümin yücedir, müminin fazileti sonsuzdur. Kapı caminin muhterem cemaatı şair öyle diyor. Bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa müminin fazailini ağaçlar kalem olsa yazamazsınız. Bir müminin faziletini, bir iman ehlinin faziletini yazamazsınız. Ama bu iman ehli içerisindeki ilim adamları için vellezile utul ilme daracat onlar için, ilim adamları için Dünyada da, kabirde de, mahşerde de, sıratta da, cennette de Ayrı bir yardım ve inayet, ayrı makam ve dereceler vardır Muhterem Müslümanlar Peygamberi Zişan Efendimiz Bir meclise vardığı zaman Kendisi için kalkılmasını, ayağa kalkılmasını istemezlerdi Sahabenin genç ilim adamı Cenab-ı Nicebel Cebel Karşıdan gelirken Kumul efendinize seyidinize alimizle ayağa kalkınız buraldaki peygamber efendimiz ilim adamına Resulullah'ın gösterdiği iradet kumul alem alemi ümmeti Hazreti Muazza karşı sahabenin genç ilim adamı sahabenin genç ilim adamı muhterem müslümanlar peygamberimizin şanlı efendileri Ümmetimin halal ve haramı en iyi bilenidir diye methediyor. Ümmetimin halal ve haramı en iyi bileni Muaz Cebel'dir. Hazreti Ali'ye bir mesele geliyor muhterem Müslümanlar. Şöyle ki, adamcağızın biri, iki sene cephedeydim ya Resulallah. Evime geldiğimde ailem yeni çocuk dünyaya getirdi. Ya Resulallah demiyor. Hazreti Ali Efendimiz Rasulullah Hazretlerine soruyor. Ya Ali, ya Ali, iki senedir cephedeiydim ailem çocuk dünyaya getirdi. İki sene ben yoktum. Böyle olunca zina etmiş oluyor. Bu çocuk zinadan meydana gelmiş oluyor demek istiyor. Hazreti Ali Efendimiz, Rəsulullahü Taala'nın Hazretleri, Muhterem Müslümanlar, vəfuka külledi ilmin alim. Öyle mi? Hafızefendi kardeş. Allah böyle buyuruyor. Vəfuka külledi ilmin alim. ...her bilirim diyenin üzerinde daha çok bilen... ...her bilirim düzen, diyenin üzerinde daha çok bilen... ...her bilirim diyenden daha çok bilen... ...nereye kadar mı? Semavata ve arşa kadar... Mevlana Mesnevi'sinde, Ey zebongiri zebinan inbidan... ...des berbalai destes ey civan diyor... Ey halkı incitip inleten insan... ...bil ki semavata kadar el elden üstündür... Bir gün senin de hakkından gelecek biri çıkacaktır mutlaka diyor. Dest berbala'yı dest dest ey civan ve feuka külledi ilmin Alim her bilirim diyenin üzerinde bilen vardır. Kudretullah böyle gerektiriyor muhtemel Müslümanlar. Hazreti Ali iki seneyi duyunca bu hanımcazın zina etmiş olması ve bu çocuğun başka erkekten doğması gerekir diyor. Ve resmine fetva veriyor. Yanında Hazreti Muaz varmış. Ya Ali diyor, müsaade ederseniz, bu noktada sizi ikaz etmek istiyorum diyor. Buyur kardeşim Muaz. Buyur kardeşim. Ene medinetül ilmi ve aliyyün babuha. Ben ilmin şehriyim Ali kapustur dediği halde, her şeyi bilen kainatta kim muhteremimiler? Allah Allahu Zül. İbni Kemal muhteremimler şu bahislerin şu mevzuların o kadar civesi var ki ömür yetmez. Ömür yetmez. i̇bn evet. İbni Kemal merhum Yavuz Sultan Selim'in Şeyhülislam'ı İslamı İbni Kemal merhum bir aralık biraz fazla fazla böyle çalımlıymış. Huzuruna müşteftileri kabul etmezmiş. Yukarıda oturur fetva hanede. Fetva erbabı aşağıdan yazar gönderir, cevap verir, giderlermiş. O günün ricalinden büyüklerden bir zat kendisini irşad etmek istiyor. Kapıya geliyor fetvahanenin kapısına. meşihatı ı İslamiye kapısına. Şeyhülislam'la görüşeceğim bizzat diyor. Giremezsin, edemezsin filan. Kapıda münakaşa olunca Şeyhülislam Efendi yukarıdan duyuyor bunu. Ne o diyor? Efendim pir suretinde bir zat geldi. İlla da Şeyhülislam'la görüşeceğim. soracağım var diyor. Gitmiyor kapıdan. E, bırakıverin gelsin diyor. Müslümanlar. Merdivenleri ikişer atlayarak o büyük zat, Şeyhülislam'ın, İbni Kemal Merhum'un, İbni Kemal Paşa'da derler ya, muhterem Müslümanlar, İbni Kemal Merhum'un huzuruna kadar çıkıyor, selam veriyor. Tabi artık yukarıya kadar çıkmasına da müsait bak bakıyor ki, gelallı bir insan, muhterem Müslümanlar, sakalının her telinde ayrı ayrı inci dizili gibi ilmin heybeti veçinde alnında leman eden bir zat. Bayağı da ürperiyor ilk korktum. İlk gördüğü zaman Şeyhülislam ürperiyor biraz da. Çünkü Allah'tan korkanların hali bir başka olur muhterem emirler. Rabbim bizim içimizi aşkla ve haşretle doldu diye dua ediyor. Şeyhülislam efendi diyor, müsaade ederseniz bir sualim var size diyor. Sorun diyor. Allah'ın ilmine göre diyor sizin ilminiz 124 bin Enbiya'nın ilmini nasıl temsil edersiniz diyor. O şimdi zaten biiznillahirrahmanirrahim Şeyhülislam'ı kalbinden yakalıyor. O işin vakti gelmiştir muhterem Müslümanlar. Ya büyükler onun için büyüktürler. Muhataplarının kalbine biiznillah hulul ederler. Kalbine kalbine. Dünya <gülüyor> muhterem Müslümanlar Dünya hep bizim gibi Küçüklere kaldı ya, Hep gittiler Kalmadılar Gülme gülme ağla gönül ya, Yunus öyle diyor Hep gittiler kalmadılar Gülme gülme ağla gönül Aslanlar ormandan çekilince Çakallar aslanlık iddiasında Bulunurmuş muhterem Müslümanlar Dünya böyle bir dünya Yüce Rabbim tevfikini bize rafik et diyoruz. İbni Kemal Merhum bu suale karşı önüne bir varak büyük bir tabak kağıt seriyor. Kalemi alıyor, ortaya bir nokta koyuyor. Efendi diyor, şu kağıt varak Allah'ın ilmini temsil edersek misal dersek, şu koyduğum noktada beşeriyete verilen ilimdir çünkü Kur'an-ı Kerim'de ve ma utitum mine'l ilmi illa qalila buyruluyor. Ve ma utitum mine'l ilmi illa qalila. Size ulûmu ilahiyemizden size verilen ancak az bir şeydir. Her şeyi bilen <gülüyor> muhteremimiler. Ya Ezelden ebede her şeyi bilen ve takdir buyuran yüce kudret ben bazen öyle diyorum muhterem Müslümanlar unutmayınız. Arz üzerinde çiçeklerden, nebatlardan dokulan, dökülen tohumların adedini bilir. Ki bu bir şey değil. Söylediğimiz her şey laftan ibarettir. Allah'ın ilmine, celal ve azametine, büyüklüğüne karşı bu söylediğimiz şeyler hiçbir şey değil. Mide kurultusu gibi bir şey. Arz üzerine dökülen tohumların adedini bilir. Ne zaman kabuğunu çatlatacağını bilir. ...ne zaman yeşil filizin toprağın üzerine çıkacağını bilir... ...ne kadar yaprak vereceğini ve şişek açacağını bilir... ...ağaçların ne kadar kaç adet meyve vereceğini bilir muhterem müminler. Ve bu, bu bilir dediğimiz şey de... ...ilmi ilahiye karşı hiçbir şey ifade etmez. Onun için alim sıfatıyla muttasıftır. Ve Allah'ı bilenler de çok şey bilir muhterem müminler... Allah'ı bilenler de çok şey bilir. Onlara arifi Billah kişiler diyoruz. Ya! Ya! Cenab-ı Halık-ı Zülcelal gerçek ilimle bizi mücehez kılsın. İbni Kemal merhuma o gelen mürşit fakat kendisini gizleyen büyük adam güzel bir temsil diyor İbni Kemal merhuma karşı. Bu verak ilmi ilahiyeyi temsil eder. Şu noktada 124 bin enbiya ve alimlerin ilmi Dediniz diyor. Siz şimdi o noktanın içerisinden 124 bin enbiyanın ilmini çıkarın diyor. Hazreti Adem'den günümüze kadar bütün evliya ve alimlerin ilmini çıkarın. Bir de sizin nasibiniz olan size kalanını alın diyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü <gülüyor> Fakat o arada İbni Kemal Merhum'un kalbinde bir coşma, bir vecit meydana geliyor. Şarıl şarıl gözyaşlarıyla Rabbime tövbeler eder, size teşekkürler eylerim diyor. Beni ikaz ettiniz, gururdan kurtardınız diyor. Latife muhterem sunalar. İsterseniz bir latife daha söyleyeyim mi size muhterem müminler? Hani ilim üzerinde konuşuyoruz ya, zaten ilmin faziletinden, ulemadan bahsediyoruz. Nüzhetül Mecalis diye bir eser. Nüzhetül Mecalis diye bir eser. Ta talebeliğim devresinde almışım, kütüphaneye koymuşum. Aşağı yukarı 30 sene evvel gördüğüm bir misal Nüzhetül Mecalis'te Muhterem müslümanlar böyle latif şeyler var içerisinde. Muhyiddin Arabi Hazretleri bir gün Muhyiddin Arabi Hazretleri bir gün denizin üzerinde seyahat ediyormuş. Denizin üzerinde yürüyormuş. Denizle dalgalar geliyormuş dalgalı deniz. Ya hocam olur mu? Yani insanoğlu öyle denizin üzerinde karada yürür gibi yürür mü? <gülüyor> ya. Muhterem Müslümanlar, Allah isterse Allah isterse Mescidi Haram'dan Kudüs'e Mescidi Aksa'ya, Mescidi Aksa'dan yedi kat semaya, yedi kat semadan arşın ötesine, arşın ötesinden mekansızlık alemine 90 bin kelamla mükaleme ilahiye cennet ve cehennemleri görerek semavatı seyrederek tekrar döner de Ayşe validemizin yatağındaki yeri daha soğumamış olur Allah isterse <gülüyor> ey yüze kudret ey yüze kudret e o peygamber efendimizdi bu da onun sevgililerindendir dostlarındandır Allah ve Resulüne yakın olan insanların neşesi başka olur Hacı ve hocamız kabirde kulaklarını çınlatıyorum. Koca istat hoca dedi ki diye çıkıp gelme yine sahtekar derdi. Hacı ve hocamızın tavrı. Hoca dedi ki ne diyecek hoca? Bırak ya şu masalları. Olsa olsa bu işin bende olması lazım. diyor. Şavrucuğum, ya bu başka bir şey bu. Başka bir şey bu. Başka bir şey bu. Yani Allah'a Hul olmanın getirdiği ulviyet bu senin dırdırınla falan ben hocayım demenle falan yürümez bu gemi başka bir isim ister bu gemi ya ben de hocayım aşağı yukarı 50 yıldır ama ya sadece bir farkım var senin gibi inkar etmem dudağım ve yanaklarım Muhiddin Arabi'nin ayakkabısının izleri üzerinde tamam mı Şimdi muhterem sumalar dünyaya ne acayip şeylerle dolu görseniz ya her şey geçen dersimde işaret ettim üzerinde fazla durmaya lüzum yok vakit etmeyin miyim acayip enaniyetler ve gururlar ya ya ya Rabbi nefsimizin şerrinden sağa sığınırız nefsimizin şerrinden sağa sığınırız diyoruz Muhyiddin Arabi hazretleri denizin dalgalar arasında giderken diyor o eser ey derya edebini takın üzerinde sahibi ilim var dedi diyor rüzgar durdu ve deniz şarşaf gibi ayağının altına verdi diyor hocam hiç mantığıma uymadı be aklın dışında konuşuyorsun ey zaten buna keramet derler mucize ve keramet harikulade şeydir harikulade şey Necip Fazıl'ın tabiriyle keramet ve mucize Aklın ilk gördüğünde karşısında iflas ettiği şeye denir. Zaten akla uygun olursa onda bir fazilet kalmaz ki o hepimizin yaptığı iş olur. Akıl karşısında iflas edecek ki Muhyiddin Arabi'nin, Cüneydi Bağdadi'nin, Bağizdi Basami'nin, Hacı Bayramı Veli'nin veya o birinin diğerinin yaptığı şeylerden ola. Hani Sultan Murat Hazretleri, Fatih böyle emekliyormuş, Fatih emekliyormuş, Akşemseddin de o zamanlar yüzü biraz çopur. Cenabı Fatih'in terbiyesi için Ankara'dan gönderilmiş. Hacı Bayramı Veli Sultan, Fat şeyin, Sultan Fatih Sultan Murad'ın Fatih'in babasının mürşididir. Beraber birleşmişler, çay içip sohbet ediyorlar. Fatih de böyle emekliyor yerde. Sultan Murad'ın derdi: "Letüftahannel Konstantinye tu fele ni'mal emir emirha ve leni'mal ceyshu Sultanım bu İstanbul'un fethi bana nasip olmayacak mı gene? Soruyor gene. Bir defa daha soruyor. On defa daha sordu ama bir daha soruyor Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerine. Muhterem Müslümanlar Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri gayet vakur Allah'ın nuruyla tepeden tırnağa nur bir insan, bir mürşidi kamil. Şöyle durduğu yerde öyle buyuruyorlar. Gayet tevazu ve mahviyetle. Sultanım İstanbul'un fetini ben de sen de göremeyeceğiz ama bizim bu çopurla yerde sürünen Muhammed görecekler buyuruyorlar. Ya. Muhterem müminler Yüce Rabbi bizden niyaz ediyoruz. Bu millete büyük sahipler halk etsin Mevla inşallah. Büyük sahipler halk etsin. Ben Muhitini Arabi Hazretlerinden Size misal verecektim ama Bu ezanın lahuti nameleri arasında Bu misal yok olur gider Gelecek Cuma dersimde yine ilimden bahsedeceğim muhterem Müslümanlar Resulullah'tan hiç hadis okuyamadım Sayısız hadis-i şerif var önümde Hadisleri okuyacağım Onun için gelecek Cuma dersimiz yine ilmin fazaili üzerinde olacak inşallah Tamam mı? Muhterem Müslümanlar Cenab-ı Muazif'ni Hazreti Ali'nin meselesini hiç olmazsa tamamlayım. Erkek geldi Hazreti Ali'ye, iki senedir cephedeyim, dönüşümde iki sene sonra ailem çocuk dünyaya getirdi. Durumu arz ediyorum ya Ali deyince, iki sene siz mademki evde yoktunuz, bu hanımın rejim edilmesi gerekir, diyor hazret Ali. Muazip nicebel genç ilim adamı, her bilenin üzerinde bir bilen olacaktır bu Kudretullah'ın gereğidir dedik ya muhterem mütevempsimalar. Ya Ali müsaade ederseniz ettim ya muaz. Buyur. Bir defa diyor rahmi maddeki çocuğun kabahati yok diyor. O çocuğu bekleyeceksiniz diyor. Hanımı rejimetmeden evvel çocuk doğacak diyor. Çocuğun kabahati yok. Böyle bir şey olmuşsa anne baba işlemiştir bu kabahatı. Çocuğun Çocuk doğacak diyor. İkincisi, ben Resul-i bir sohbetinde duymuştum. Rahmi maderde çocuk iki sene kadar kalabilir buyurmuşlardı ya Ali diyor. Birkaç gün sonra çocuk doğuyor. Kendi öz babasının aynı kendi Öz babasının tıpkı kanı tahlil ediyor, babanın kanı. Muhterem Müslümanlar, Hz. Ali, Levle-l-Muaz, Leheleke Ali. Levle-l-Muaz, Leheleke Ali. Eğer Muaz olmasaydı Ali helak değildi buyurdular. Ve, ve her anne evlat doğurur ama Muaz gibi evladı her anne doğurmaz buyuruyorlar Hazreti Ali. Peygamberi Zişan Efendimiz mahşerde bütün alimler bir saf olarak huzurullaha varacaklar. Yahut saflar halinde huzurullaha varacaklar ilim adamları. Muhtelik Müslümanlar hatta ilim adamları için şöyle bir latifeyi de hemen burada söylemiş olayım. Elmallı Hamd Efendi Merhum Az evvel okuduğum ayet-i kerimenin Sureyi mücadeledeki ayet-i kerimenin Tefsirinde bu hadisi şerifi almıştır Yecme'ullâhul ulemâ yevmel kıyâme Feğûlilehum inni lem ec'al hikmeti fi kulûbikum illa wa ana Ürîdübükümül hayrâ Fezhebû inni gâç gafartulekum Muhterem Müslümanlar Kıyamet gününde Cenab-ı Hak alimleri huzurunda toplayacak Devrimizin saygısız çakıldaklılarını değil Devrimizin İslam'ı tahrip eden İslam'ı tahrip etmek isteyen Hz. Kur'an'ın nizamında keyfi fetva veren Şahsiyetini Nefsinin çizmeleri altında ezdiren Çakıldaklıları değil Gerçek ilim adamları için Cenab-ı Hak Mahşerde böyle buyuracak Ey alimler zümresi Size ilmi Ancak sizin için Hayır murad ederek verdim İlim mahzı hayırdır. Hayır mı da murade ederek verdim. Gidiniz, hayatınızda işlediğiniz her şeyinizi affettim. Cennetim ve cemalim sizin içindir.'' bulacaklar diyor. Mütelemimler, aynı sözün sahibi Sadıkul Mastuk sallallahu aleyhi ve sellem'i mahşerde muazif nicebel alimlerin safının bir taş atımı önünde tek başına gelecek diyor. Bir taş atım önünde, tek başına gelecek. Rabbim şefaatine nail ve mazhar kıl diyoruz. Allah Allah. Muhterem Müslümanlar, Peygamberi Zişan Efendimiz, gençlere bilhassa, gerçi, utlubul ilme minel mehdi ile lahit utlubul ilme minel mehdi ile l beşikten sapmaya kadar, Dik Allah Allah. dikkat ediyor musunuz muhterem Müslümanlar? Şu yaşta bu yaşta demiyor, ölünceye kadar demiyor. Beşikten sapmaya kadar ilim tahsil ediniz. İlim tahsil ediniz gençler, yaşlılar, Müslümanlar ilim tahsil ediniz. Ve bilhassa gençlere Peygamber Efendimiz Utlubul ilme velevbissin ilim Çin'de de olsa giderek öğreniniz. Memleketin asil evlatları ilim Çin'de de olsa Şarihler, hadis-i şerifin şarihleri O zaman Çin'de daha İslam yoktu diyor İslam Çin'e kadar varmamıştı Şu halde Şimalinde, Cenubunda, Şarkında, Garbunda Avrupa'sında, Amerika'sında Memleketimiz ve milletimizin Geleceği için hay hayırlı olan Ne kadar ilim varsa Öğrenmeyi işaret ederek Resulullah İlim Çin'de de olsa Giderek öğreniniz Ve yine İslam peygamberi El hikmetü dâletül mü'min Aynâ daha aldıha ilim müminin yetik malidir. kapı caminin muhterem cemaati Allah Resulü böyle buyuruyor. İlim müminin yetik malidir. Nerede bulursa almalı? Nerede bulursa isterse Tuna boylarında, isterse San Aveyem'de, isterse Kazakistan ve Tacikistan'da ve isterse Türkiye'mizde ve Kabe'nin kurulunda ilmi nerede? Huzul hikmeten eyi vay'in ayrı bir hadis size. Huzul hikmeten min eyi Hangi kapta olursa olsun faydalı ilim mi? Yalnız Müslümanlar Soysuz ilim olmayacak, Allahsız felsefe olmayacak Azdırıcı, ahlak yıkıcı Kıylükel ve dırdırdan ibaret olmayacak insana ve cemiyetine faydalı ilim Hangi kapta olursa olsun Hatta muhterem Müslümanlar bir kuşun terennümatı içerisinde olsa, bizden olmayan birinin eserinde olsa, faydalı ise huzil hikmeten ayyibi ay hangi kapta olursa olsun ilmi alınız diyor. Gençler, gençler ihtisaslar yapınız. Yüksek lisanslar veriniz. Doktoralarla meşgul olunuz. Doçent ve profesör olunuz. Hadisin, hadisin, tefsirin, ilmin, fıkhın ...en ince noktalarına kadar... ...tamam mı? İlimlerle mücehez olunuz... ...tarihinizin yüz akı... ...ecdadınızın torunları olarak... ...geleceğimize ışık tutunuz... ...memleket ve milletimizin... ...en büyük derdi, cehalet derdidir... ...Rabbi muhafaza buyursun. hocam işte yahu... ...biz de zaten... ...bu 500 İmam Hatip Okulu'nun yanına... ...150-200 kadar daha binası yapılmış... ...bekliyor kazalar, ilçeler, vilayetler imam hatip okulu açılsın diye bekliyoruz. Bizim istediğimiz de bu. Memleket evladına din ve iman abu hayatını, İslam ve Kur'an ilmini, astronomi, kozmografi ilmi hayattan tutunuz, tıbba ve هندeseye, siyasal bilgiler kadar bütün dallarda ve kollarda evladımızın alim olarak, bilgili olarak yetiştirilmesini arzu ediyoruz. Ben de söz olarak böyle diyorum. Cenab-ı Hak Hacı Vesadı üstadımızın duası Cenab-ı Hak sabahı haşına kadar neslimizden ehli ilim, ehli iman, ehli Kur'an, ehli marifeti eksik etmesin inşallahü teala. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Kelimeyi, i tayyibe çene kapamalar nasib-i mukadder eyleye. Hakkı hak bilip, hatta hakka ıttıbak, batılı batıl bilip batıldan içtinab eyleyen zümre Salihine Mevla cümlemizi ilhak eyleye. Şeriatı Garra-i Ahmediye-i Muhammediye-i Mustafaviye'ye ve ittibalarımızı yevmen fe yevma mücdad eyleye. Cümlemize, bütün din kardeşlerimize, bütün ehli imana, cennet, nimet, ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyyesiyle iltifat ve ikram eyle. Subhane rabbike rabbil izzete u ma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Al-Fatiha.